Hoca Efendi Hazretleri'nin diğer ulemadan seçilecek tarafı, ahlakı, tasavvufi hali, ihlası, Allah'a bilhassa tasavvuf neşesiyle Allah'ın dostlarına karşı olan muhabbeti Hoca Efendi'yi gönüllere sultan kılmıştır. Konya'da adittir. Evlenen delikanlının partisinin ilk giyişinde o cemaat içerisinde seçkin bir kimse tutar. Adettir bu. Hoca Efendi Hazretleri yani bu hocanın kemali, ahlakı, fazileti, talebesine ve evladına karşı olan sevgisinin de tezahürüdür. Böyle diyorum. Geldi cübbeyi istedi, aldı ve kendisi bizzat Tahir ben tutacağım evladım cübbeni dedi. Aman efendim çok rica ediyorum, çok istirham ediyorum, gençler var, yok dedi. Bu dua ve himmet makamındadır. Onun için cübbeni ben tutacağım dedi. Partisini ben tutacağım dedi ve Hacı de Hoca Efendi Üstadımız evlenme günümüzde cübbenizi tuttu ve biz giydik. Ve onu hayatımızın en kutsi ve mübarek hatıralarından addediyoruz. Konya'mızın kutbu kabul ederdim Hoca Efendi'nin Dup demek bir memleketin manevi sahibi demektir. Hoca Efendi devamlı söz açıldı mı Konya'mızın kutbudur. Allahu zülcelal himmetinden bizi mahrum etmesin diye Cenab-ı Hak, Cenab Hakk'a böyle dua ederdik. Şunu da söyleyeyim. Bazı şeyler vardır ki alemde, bazı hakikatler vardır ki dile gelmez. Kelama ve kelimeye sığmaz. Sözle tarif edilemez. Hoca Efendi Hazretleri'nin kemalatı cidden... Bu neşeye ulaşmış bir insandı, varmış bir insandı.